Elhamdülillahirrabbilalemeyn <gülüyor> ve sallallahu aleyhi ve selleme abareke ala nebiyyine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebeyan bi efsanin ilahi ve middinin ba'd Bugün 8 Mayıs 2012 Salı <gülüyor> Zahira amellerin terkinin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin defi 6. dersimiz Hiç hayır işlememiş hadisi 4. bölüm. Biz bu hadise cevap olarak 4 cevap verdik şu ana kadar getirmiş olduklara şüpheye karşın. Bugünkü dersimizde inşallah 5, 6 ve 7. dersi, eee ve 7. cevabı alacağız. Önümüzdeki derste de inşallah 8. cevabı verip bu hadisle alakalı cevabımızı cevaplarımızı bitirmiş olacağız. Sonra diğer hadislere geçeceğiz inşallah. Evet niyetimiz bu şekilde. Tekrar hadisi hatırlatıyoruz. Hiç hayır işlememiş olan hadisini delil olarak getirmelerine cevap bu. Müslimin sayhinde rivayet etmiş, rivayet ettiği bir hadis olup tamamı şöyledir. Suveyd İbni Said, o da Hafs İbni Meysarah, o da Zeyd İbni Eslem, o da Atay İbni Yasar. Kanalıyla Ebu Said El-Hudri radıyallahu şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup insan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 Nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız allah Teala'ya ibadet edenlerden başka kimse kalmayınca Alemlerin Rabbi Subhanehu ve Teala onlara gördükleri, bildikleri en yakın surette, en yakın sıfatta gelir ve onlara Sizler ne bekliyorsunuz? Görüyorsunuz her ümmet ibadet etmekte olduğu şeyin ardına düşüp gidiyor buyurur. Onlar ey Rabbimiz bize dünyada en çok muhtaç olduğumuz halde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 Her secde etmek istediklerinde ensileri üzerine sırtüstü düşerler. Sonra secdeye gidenler başlarını kaldırdıklarında Allah'ı ilk seferde gördükleri suret değişmiş olacak. Allah onlara sizin Rabbiniz benim buyuracak. Onlar da evet bizim Rabbimiz sensin diyecekler. Sonra cehennemin üzerine köprü kurulacak ve şefaat için ve şefaate izin verilecek. Onlar ey Allahım selamet ver selamet ver diye niyaz edecekler. Bu sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Allah'ın Resulü köprü nedir diye sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ayakların sabit duramayacağı çok kaygan bir yerdir ki üzerinde demirden çengeller, kancalar ve Necid'de de bulunan sağda adlı dikenler gibi sert demirden dikenler vardır.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 Cehennemde bulunanların yüzlerini at yakması ateşe haram kılınacaktır. Onlar da kimi baldırlarının yarısına kadar, kimi de dizlerine kadar at ateşte yanmakta olan pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da ey Rabbimiz, bize çıkarmanızı emir buyurduklarından hiç kimse cehennemde kalmamıştır derler. Bunun üzerine Allah Teala dönün kalbinde bir dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri çıkarırlar. Sonra tekrar gelerek Rabbimiz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 Taş, taş yanında da, ağaç yanında da biter de, onun güneşe bakan tarafı sarım tırak ve yeşilim olur. Gölgede kalan tarafı ise bembeyaz olur. Bunun üzerine oradakiler, ey Allah'ın Resulü, sanki sen çölde çobanlık yapmış gibi konuşuyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Nihayet onlar hayat nehrinden inci gibi, beyaz ve parlak ve boyunlarında da gerdanlık gibi bir alamet olduğu halde çıkarlar. Cennetlikler onları bu alametle tanıyacaklar ve işte bunlar Allah'ın azatlarıdır. İşledikleri bir amelleri ve takdim ettikleri bir hayırları olmaksızın Allah onları cennete koymuştur derler. Allah Teala onlara cennete girin. Gördüğünüz her şey sizindir buyurur. Onlar da Rabbimiz. Sen hiçbir şeyi, <gülüyor> sen hiçbir kimseye vermediğin şeyleri bize verdin derler. Allah Teala sizin için katında bundan daha üstünü de var buyurur. Cennetlikler: "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Allah Teala da "Benim rızam. Bundan böyle ebediyen diyen size gazap etmeyeceğim." buyurur. Evet. Bunlara vereceğimiz 5. cevap kardeşler. Hatırlayacak olursanız biz ilk dersimizde gene, genel cevap kapsamında, hani bitak hadisine geçmeden önce, genel e, cevap kapsamında bir müellifin kitabından şöyle bir nakil yapmıştık. Şimdi bakın, bu nakil de bu beşinci cevabımızla alakalı. Yani beşinci cevabımız yine bu nakille, bu nakil e, yoluyla olacaktır. Bakın şimdi kardeşler, diyor ki müellif rahimallah, afizeallah, Herhangi bir meselede görüş belirtmek için, o mesele hakkında gelmiş olan bütün nasları incelemiş olmak ve o nasların bütününe usulü fıkıhta yerleşik olan kaideler ışığında bakmak, mutlakı mukayyetten âm mı hastan ayırt etmek ve benzeri şeyler için zaruridir bu usullere başvurmak zaruridir. Ayrıca selefin on aslırı anlama ve arasını bulma yani arasını cem etme konusunda gittikleri yolun doğru yol olduğunu da kesin olarak bilmek gerek. Kesin olarak bilmek gerekir. Mesela cehennemlikler hakkında gelen şefaat hadisinde bazı kimselerin hiçbir hayır işlememelerine rağmen cennete gireceklerinin bildirilmesinden yola çıkarak amelin imanın tamamlayıcısı yani kemali olduğuna hükmetmek doğru değildir. Çünkü selef, amelin imandan olduğunda ve onun kafirlerin azabına uğramaktan kurtulmak için şart olduğunda icma etmişlerdir. Bu hadis de onların görüşüne aykırı düşmez. Çünkü onlar o hadisi bu esasa göre anlamışlardır. İşte şeyhin Allah onu korusun, işaret ettiği bu yol, Ehl-i sünnetin yoludur. Onlar bir mesele hakkında gelmiş olan nasları bir araya getirirler ve am olanı, has olana, mutlak olanı, mukayyet olanına hamlederler. Böylece ilim ve hüküm onlara aşikar olur. İbn-i Huzeyme şefaat hadisleri hakkında yaptığı açıklamada şöyle der. Bu hadisler bizim şu görüşümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Hadisler ravilerinin bakın kardeşler buraya dikkat edin İbn Huzeyme'nin bu sözlerine dikkat edin bakın diyor ki bu hadisler bizim şu görüşümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Hadisler ravilerinin ezberlediği şekilde rivayet edilmiştir. Hadisler ravilerinin ezberlediği şekilde rivayet edilmiştir. Yani raviler nasıl ezberlemişlerse öyle rivayet etmişlerdir. Onlardan bazıları hadisin bir kısmını ezberlemiştir, bazısı da tamamını ezberlemiştir. Böylece bazı hadisler muhtasar olarak rivayet edilmiş, bazıları da tafsili yani ayrıntılı olarak rivayet edilmiştir. İşte ayrıntılı hadislerle muhtasar olan hadisler bir araya getirildiği zaman ilim ve hüküm açığa çıkmaktadır. O yüzden Naslar'a genel çerçevede, tafsili halleriyle, Bakılır kardeşler. Bunu İbn-i Huzeymet Tevhid'de söylüyor. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahim Allah'a kardeşler, Şeyh İbn-i Hüseyin Rahim Allah'a Müslim'de yer alan Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh, yani bizim hadisimiz. İşte bu hadisi nasıl anlamalıyız? Zira orada Allah ateşten hiçbir hayır işlememiş olan bir takım insanları çıkarır diye geçmektedir. Şeklinde soru sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah'a, Müslim'de yer alan Ebu Said El-Hudri radıyallahu an hadisini nasıl anlamalıyız? Zira orada Allah ateşten hiçbir hayır işlememiş olan bir takım insanları çıkarır diye geçmektedir. İşte bu şekilde soru sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir. Bakın, diyor ki şunu anlıyoruz, bu hadis ağamdır yani geneldir. Namazı terk eden kimselerin kafir olduğunu ifade eden deliller ise hastır. Alimler katında malumdur ki, am hası taksis etmez. Bakın, umum genel özeli taksis etmez. Şimdi kardeş, sesi aç. Diyoruz ki bakın, Şeyh İbni Huseymin bu sözleri çok önemli. Bir daha okuyorum, soru soracağım. Şunu anlıyoruz. Bu hadis am'dır. Namazı terk eden kimsenin kafir olduğunu ifade eden deliller ise hastır. Alimler katında malumdur ki am yani genel hası yani özeli taksis etmez. Şimdi hiçbir hayır işlememiş ifadesi mi geneldir? Yoksa namaz kılan namazı terk eden kafirdir ifadesi mi? Geneldir. Hangisi genel? Hiç adis, işte, şey, hiçbir amel geneldir. Evet, yani. geneldir. Dolayısıyla genel olan bu rivayet, namazın terkinin mesela, namazı ele alacak olur. Terkinin küfür olduğunu gösteren bu özel has rivayeti taksis edebilir mi? Hayır, evet. edemez. Çünkü am, khas'ı taksis edemez. Khas, am'ı taksis eder. Yani özel olan genelli taksis eder. Mesela Allah azze ve celle ölü etisi haram kılmıştır diyor. Bu genel bir ifadedir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz ölüsünün helal olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deniz ölüsünün helal olduğunu söylediği bu özel ifade ayette geçen ölü etinin haram kılındığını ifade eden o genel ifadeyi ne yapar? Taksis eder. Evet, ayet umumu üzere kalır ancak diğer nas'ın taksis ettiği şey ondan müstesnadır. Yani evet, ölü eti haramdır. Ayetin hükmü devam ediyor. Ancak ne? Ö özel bir ifadeyle balık hariç kılınmıştır. Deniz ölüsü hariç kılınmıştır. İşte Şeyh rahim rahimehullah bakın kardeşler namazı özellikle örnek veriyor. Çünkü sorulan soru da bu Hüseymin'e. Ne sorulmuştu? Müslim'de yer alan Ebu Said Hudri hadisi. Bu Said el-Hudri hadisini nasıl anlamalıyız? Zira orada ateşten hiçbir hayır işlememiş olan bir takım insanları çıkarır diye geçmektedir. Namaz hakkında soruyorlar Şeyh İbni e. O da ne diyor? Şeyh İbni Hüseyin diyor ki şunu anlıyoruz. Bu hadis ağımdır. Bu hadis ağımdır. Yani hangi hadis? Ateşten hiçbir hayır işlememiş olan bir takım insanların çıkarılması hususu ağımdır, geneldir. Namazı terk eden kimsenin kafir olduğunu ifade eden deliller ise hastır. Alimler katında malumdur ki am hası taksis etmez. Yani genel olan özel olanı taksis etmez. Bilakis özel olan genel olanı taksis eder. Yani ne deriz? Mesela namaz bundan hariçtir deriz. Evet. Sonra devam ediyor İbn-i diyor ki Çünkü bu hadis namaz kılmamış olan dememiştir ki Hangi hadis? O bizim hadisimiz. Ateşten hiçbir ahir işlememiş kişileri ateşten çıkarın hadisi. Bu hadis hakkında diyor ki İbn-i çünkü bu hadis namaz kılmamış olanları çıkarın dememiştir ki biz onun namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden delillere aykırı olduğunu söyleyebilelim. Yani burada e, namaz kılmamış olan dememiştir ki biz o hadisle çelişiyor, o hadise aykırı olduğunu söyleyelim. Bakın bir daha bu sözünü tekrarlıyorum. Çünkü diyor bu hadis, yani kalbinde e, hiç ayrı işlememiş olanları ateşten çıkarın hadisi. Namaz kılmamış olan kişileri çıkarın dememiştir ki, biz sonra gelelim biz onun namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden, kafir olduğunu söyleyen delillere aykırı olduğunu söyleyebilelim. Böyle bir durum yok ki biz aykırı olduğunu söyleyelim, ters olduğunu söyleyelim. Aksine hadiste diyor ki Rahimallah, Aksine hadiste hiç hayır işlememiş ifadesi geçmektedir. Yani namaz açıkça ifade edilmemiş, umumi bir ifade kullanılmıştır. Umumi bir ifade kullanılmıştır. Namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden naslar ise hastır. Dolayısıyla da onlar neye taksis edilmişse ona has kılınır. Yani o hadiste geçen hiç hayır işlememiş ifadeleri geneldir. Naslarda hangisi hariç kılınmışsa tabir sahiyse, has kılınmışsa o, o ayrı oluyor, konumuzun dışında oluyor. Ve biz naslara baktığımızda namaz ayrı kılınmıştır. Yani küfür olduğu söylenilmiştir. Dolayısıyla bu umum ifadenin dışında çıkmıştır. Bu um umum ifadenin dışında yer almıştır. Bakın sözleri müthiş olduğu için geriden alıp... Ee... Okuyorum sadece içini açmadan. Evet. Şeyh İbni Hüseyin Rahimoğlu'ya Müslim'de yer alan Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh hadisini nasıl anlamalıyız? Zira orada Allah ateşten hiçbir hayır işlememiş olan bir takım insanları çıkarır diye geçmektedir şeklinde bir soru sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Şunu anlıyoruz. Bu hadis ağamdır. Namazı terk eden kimsenin kafir olduğunu ifade eden deliller ise hastır. Alimler katında malumdur ki Âm hâsı taksis etmez. Yani ne? Hâs âmı taksis eder. Çünkü bu hadis namaz kılmamış olan dememiştir ki biz onun namazı terk eden kimsenin kafir olduğunu ifade eden delillere aykırı olduğunu söyleyebilelim. Aksine hadiste hiçbir hayır işlememiş ifadesi geçmektedir. Yani namaz açıkça ifade edilmemiş, umumi bir ifade kullanılmıştır. Namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden naslar ise hâstır. Dolayısıyla da onlar neye taksis edilmişse ona has kılını diyor Rahim Allah. İşte kardeşler, Şeyh İbn-i Hüseyin Rahim bu sözleri de söz konusu cehennemliklerin namaz ehli kimseler olduğuna dair önceden yaptığımız açıklamanın doğru olduğunu desteklemektedir. Şayet bakın, buraya şimdi dikkat edin. Şayet muhalifler bu büyük amele sahip olan biri hakkında yani namaz gibi büyük bir amele sahip olan biri hakkında hiç hayır işlememiş denmesi uygun düşmemektedir diyecek olurlarsa onlara şöyle denir. Bir daha tekrarlıyorum. Şayet bu konuda muhalif eden kimseler gelip de derlerse ki yani hadiste hiç hayır işlememiş ifadesi geçiyor. Ancak namaz büyük bir ibadet. Ve siz de diyorsunuz ki Bunlar namaz kılan kimselerdi. Peki madem ki bunlar namaz kılan kimselerdi. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah azze ve celle onlara dedi ki? Dedi ki: Hiç hayır işlememiş kimseleri çıkarın. Yani bu kadar büyük azim, namaz gibi azim bir ameli işleyen bir kimseye nasıl olur da hiç hayır işlememiş denir? Madem ki hiç hayır işlememiştir ifadesi bunlar için kullanılmış demek ki bunlar namaz kılmıyor. Eğer kılsalardı böyle büyük bir ibadete böyle büyük bir ibadete karşı hiç hayır işlememiş ifadesinin kullanılması uygun olmazdı. Derlerse diyecek olurlarsa onlara şöyle denir. Peki bunların kalbinde ihlas, yakın, Allah korkusu, Allah sevgisi vesaire var mıydı? Diyecekler ki evet vardı. Mecburen diyecekler ki vardı. O zaman diyoruz ki peki, ihlas, yakin, samimiyet, muhabbet, haşiyet gibi kalp amellerine sahip bir kimseye hiç hayır işlememiş demesi uygun düşüyor mu? Peki bu nasıl uygun düşüyor? Demek ki, demek ki bu ifadeler kullanılabiliyormuş. Demek ki bu ifadeler kullanıla. Biliyormuş. O yüzden kardeşler bu beşinci cevabın özeti şudur. Bu hadis amdır ve namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden delillerle taksis edilmiştir. Bu da üçüncü cevapta zikredildiği üzere kardeşler bu cehennemliklerin namaz ehlinden olduğunu desteklemektedir. Evet beşinci cevabımız bu şekilde. Şimdi kardeşler altıncı cevabımız. Bakın. Diyoruz ki ihtimaldir ki. Bu hadisin, yani Ebu Sa'id el-Hudri hadisinin müminlerden şöyle bir grup insan hakkında söz konusu olması mümkündür. Veya şu ifadeyi kullanayım. Böyle bir hadisin, ihtimaldir ki böyle bir hadisin müminlerden şöyle bir grup insana hamledilmesi de mümkündür. Ne tip insanlar bunlar? Bu insanların kısas yani hakların birbirlerine ödenmesi anında, kıyamet gününde, bütün iyilikleri gider. Yani bunlar dünyada iyilik yapmışlar. Ancak kısas anında, yani hakların karşılıklı birbirlerine ödenmesi anında bütün iyilikleri gider ve geriye sadece kötülükleri kalır. Kendi kötülüklerine ek olarak, kendi kötülüklerine de, ek olarak zulmettikleri kimselerin kötülükleri de onlara yüklenir ve bu şekilde cehenneme atılırlar. Kendi kötülüklerine ek olarak zulmettikleri kimselerin kötülüklerine de kötülükleri de onlara yüklenir ve bu şekilde cehenneme atılırlar. Ve böylece geriye sadece alacakların pay edemeyeceği kelime-i tevhid kalır bu adamda. Yani amel etmiş ama kısas'tan dolayı bu da mümkündür türlü ihtimaller de gayet mümkündür. Çünkü neden? Biz biliyoruz ki naslarda kısas ususu vardır. Kısas, yani karşılıklı hakların ödenmesi hususu vardır. Ehl-i Sünnet bu hususta icma etmiştir. Dolayısıyla bu hadisin müminlerden şöyle bir grup insana hamledilmesi de mümkündür. Bu insanların kısas, yani haklarının birbirine ödenmesi anında bütün iyilikleri gider, halbuki bunlar amel etmiş ama bütün iyilikleri gider, ve geriye sadece kötülükleri kalır. Kendi kötülüklerine ek olarak da zulmettikleri kimselerin kötülükleri de onlara yüklenir ve bu şekilde cehenneme atılırlar. Böylece geriye sadece ne kalır? Geriye sadece ne kalır? Pay, pay edilmesi mümkün olmayan kelime-i tevhidleri kalır. Ve onunla da cehenneme girmeleri bunlara yeter. Çünkü bunlar Allah subhanehu teala'nın huzuruna amelle gelmişlerdir. Ama kısas dolayısıyla ihtimalen olabilir, mümkündür. Hiç amelleri kalmamıştır. Hatta bırakın hiç amelleri kalmamasını, yani çok zulüm ettiğinden dolayı hiç ameli kalmamıştır. Bırakın amellerinin kalmamasını başka kişilerin de amellerinin bunlara, e, zul, e, kötülüklerinin günahlarının bunlara yüklenmesi e, iyice bunların cürmünü arttırır ve sadece bu adamda geriye ne kalır? Kelimeyi tevhid kalır. Sevabından alınır, verilir zulmettikleri ettikleri insanların sadece geriye ne? Kelimeyi tevhid kalır. Çünkü kelime-i tevhid biliyorsunuz. Eee, Ehl-i Sünnet'te icmadır. Kısas döneminde kısas ha yani amellerin karşılıklı ödenmesi anında sevaplar verilir. Gider, o başkasından alır vesaire pay edilir ama kelime-i tevhid hariç. Yani onun imanın aslı Şahadete hariç pay edilemez. Dolayısıyla bu adamda sadece pay kalır. O yüzden bakın kardeşler, İbnü Recep rahimullah da bu konumuza benzer bir mesele hakkında yaptığı açıklamada şöyle demektedir. i̇bn Recep el Hambeli rahimullah, bu konumuza benzer bir mesele hakkında yaptığı bir açıklamada kardeşler bakın şöyle demektedir. Diyor ki rahimullah, kelimeyi tevhid ve kalbi iman, e, kelimeyi tevhid ve kalbi iman ki o da tasdiktir diyor. Alacaklılar tarafından karşılık olarak pay edilemez. Bakın kelime-i tevhid alacaklılar tarafından he, haklarına karşılık olarak pay edilemez. Yani benim işte x kişiden alacağım var kıyamet günde kısa anında ben onun ece, iyiliklerinden alırım. Ancak kelime-i tevhidinden bir şey alamam. O yüzden bakın İbn Recep diyor ki kelimeyi tevhid ve kalbi iman ki o da tasdiktir. Alacaklılar tarafından haklarına karşılık yani ben hakkıma karşılık mesela pay olarak alamam o kişiden. Ben hakkımı ne olarak alırım? Onun onun ecirlerinden alırım. Evet, şimdi devam ediyorum. İbn Recep diyor ki kelimeyi tevhid, kalbi kelimeyi tevhid ve kalbi iman ki o da tasdiktir. Alacaklılar tarafından haklarına karşılık olarak pay edilemez. Aksine o sahibinde kalır. Yani ne? O kelimeyi tevhidi söyleyen kişinin kendisinde kalır. Kimse ondan alamaz. Sahibinde kalır o, o ifade, o iman, o kabul görülmüş iman. Aksine o sahibinde kalır. Sonra devam ediyor. Bakın. Çünkü eğer alacaklılar, eğer alacaklılar onu aralarında pay edecek olsalardı tevhid ehlinden bazıları kalplerindeki tasdik ve dilleriyle söyledikleri şahadet ellerinden alınmış bir halde cehennemde ebediyen kalırlardı bakın bir daha söylüyorum çünkü eğer alacaklılar onu aralarında pay edecek olsalardı tevhid ehlinden bazıları kalplerindeki tasdik ve Dilleriyle söyledikleri şahadet ellerinden alınmış olacaklardı. Dolayısıyla cehennemde ev edien kalmış olurlardı. Bu da mümkün değildir. Evet, arada açıklama yaptım. Şimdi sözünü tamamını açıklama yapmadan okuyorum. İbn Recep Rahimullah bu konumuza benzer bir mesele hakkında yaptığı açıklamada şöyle demektedir: Kelime-i tevhid ve kalbi iman ki o tasdiktir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 İbn Hacibül Hambeli bunu Fethül Bari'sinde söylüyor. Diyorsunuz bir İbn Hacer'in var, bir de İbn Hacibül Hambelinin Fethül Barileri var kardeşler. Evet. Bunu zaten birinci ciltte Kitabül İman'da bunu bunu söylüyor İbn Hacibül Hambeli. Evet. Bu açıklamaya göre kardeşler, bu açıklamaya göre hadisten bu kimselerin dünyada hiçbir salih amel işlemedikleri manası çıkarılamaz. Bu açıklamaya göre hadisten bu kimselerin dünyada hiçbir salih amel işlemedikleri manası çıkarılamaz. Aksine onların amelleri vardır ancak kısas sırasında hepsi hak sahiplerine gitmiştir ve geride sadece tasdikle birlikte kelime-i tevhid kalmıştır. Onun sayesinde de cehennemden çıkmışlardır. Evet. Bu gayet mümkün ve olabilecek bir durum olduğu için o hadislerle mutlak anlamda istilal etmek gayet batıldır kardeşler. Evet bunlara vereceğimiz yedinci cevap ki ben dediğim gibi sekiz cevap verecektik ama sekizinci cevap bilmiyorum artık önümüzdeki derste o belli olacak. Belki sekizinci cevabı hiç almayabiliriz bu hadise karşı. Yedinci cevapla yetinebiliriz ama belli de olmaz bakalım duruma göre. Çünkü o yedinci cevap hem çok uzun hem çok ilmi çok karışık gelebilir beni de hakikaten yorar yani. Ee, o yüzden belki onu almayıp atlayabiliriz. Evet. Yedinci cevap. İlim ehlinden bazıları kardeşler, ilim ehlinden bazıları bu hadisin. Çünkü neden yorar derken yani şimdi hakikaten bunları dediğim gibi bunlar e, avamın, avama yönelik dersler değil. Bunu söylüyoruz. Bunlar daha çok aydın insanları. En az tabii. En az aydın insan olacak bu. Onlara yönelik. Hakikaten yani onların, e, e, yani avam ve şey, e, aydın kişilere indirgeyebilmek hakikaten yoruyor insanı, çok yoruyor. Ve insanı zorluyor çünkü ifadeler ağır, içerisinde bir sürü kayda var. Yani mesela şimdi diyelim ki anlattığımız usul ve kaydeler, am nedir, has nedir, bunlar bilinen bir ifade olsa dersin ki bu hadis amdır, bu da hastır, geçersin gidersin ama öyle yapamıyoruz. Sıfırdan am nedir, has nedir önce onu anlatmak zorunda kalıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki işte bakın hadisimizde am vardır, kas vardır diyoruz. Ama mesela diyelim ilim halkalarında, ilim talebeleri indinde. Şeyh diyor ki, şeyhe soru soruyorlar. Diyorlar, ki, şeyh bunun hükmü ne? Çelişki gibi görüyorum mesela. Şeyh diyor ki yok o amdır, o da hasdır. Sen o am nedir, has nedir daha önce bildiğin için, o kaideyi daha önceden okuduğun için hemen şeyhin söylediği bir cümle cevapla hemen işgal çözülüyor zihninden. Ama biz... Öyle yapamıyoruz. Yani maalesef e, önce bir am nedir onu anlatıyoruz. Ondan sonra has nedir onu anlatıyoruz. Kelimenin deralet ettiği lafızlar ne anlama gelir onu anlatıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki yani bunu anladıktan sonra işte bizim hadisimiz bu kaideye oturmaktadır diyoruz. Ve uzuyor ve zorluyor. O yüzden özellikle sekizinci cevap çok ilmi. E, belki yani bunu aslında e, belki aydın insanlara bile yapmamız ee, ağır gelebilir. Gayet ağır gelebilir. O yüzden e, ben yani bilmiyorum. Yapar, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O sekizinci dersi. Allahu alem. Ha yani e, hani usul okumuş e, böyle kardeşlere yönelik olsa rahat anlatırız. Rahat anlatırım ama zor oluyor. Yani yoruluyorum. O yüzden hani e, Yedinci cevabı da zaten e, yeterli gibi görüyorum. O yüzden yani inşallah e, samimi bir şekilde düşünen insanlar için yeterli görüyorum bu cevapları. O yüzden sekizinci cevabı almayabilirim. Evet. Yedinci cevap kardeşler, ilim ehlinden bazıları bu hadisin muhkem naslara ve selefin imanın söz ve amel olduğu şeklindeki icmasına uygun düşecek özel bir duruma hamledilmesi görüşündedir.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 özel bir duruma hamledilir. Yani bu durum özel bir duruma hamlediliyor. Herkesi içeren bir, her durumu içeren bir şey değildir. Özel bir duruma hastır. Görüşündedirler bazı alimler. Bakın örneğin nitekim mesela kardeşler, el lecnetu daime biliyoruz. Fetva daimi kurulu. Doğru mu? El lecnetu daime dünyaca meşhurdur fetva daimi kurulu. İrca, mürciyelik hakkındaki ayrıntılı fetvasında diyor ki kardeşler, fetvanın numarası 21.436 tarihte 8.4.1421 hicri yılında. Yani 10 seneden fazla oluyor. İşte lejnetü daime kardeşler, İrca hakkındaki ayrıntılı fetvasında bu görüşü benimsemiştir. Yani bu durumun Özel bir duruma hamledilmesi gerektiği görüşündedirler. Yani bunların ateşten çıkarılması durumu, hiçbir hayır işlememiş olanların ateşten çıkarılması bu durum özel bir duruma hastır diyenler olmuştur. Bakın bu fetvada kardeşler şöyle geçmektedir. Diyor ki, bir hadiste geçtiği üzere,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 o kimselere has bir durumdur. Nedeni de onları amelden alıkoyan bir özürlerinin bulunması ya da muhkem naslara ve selefin bu konudaki icmasına uygun düşen başka bir husustur. Hatta kardeşler devam etmeden önce İbn-i de kendisine sorulan bazı sorulara böyle cevap vermiştir. Mesela işte Likâtu'l-Bâbil Meftuh orada mesela işte soru numarası e, sorun o 1258'de. Evet, devam ediyorum. Bakın. Diyor ki şayet, madem onlar namazı ve diğer amelleri terk etme hususunda mazur iseler, cehenneme girmeleri nasıl açıklanabilir denecek olursa buna şöyle cevap veririz. Bakın, şimdi ee, soru soracağım kardeş. Burayı... Dinle, geriden alıyorum. Bakın bu fetva şöyle geçmektedir. Bir hadiste geçtiği üzere hiçbir hayır işlememiş bir takım insanların cennete girmesi meselesine gelince bu durum, gücü yettiği halde ameli terk eden herkes hakkında umumi değildir diyor. Tamam. Herkes hakkında umumi değildir. Aksine bu o kimselere has bir durumdur. Neden has bir durumdur? Nedenini açıklıyor. Diyor ki, nedeni de, onları amelden alıkoyan bir özürlerinin bulunması nedeniyledir. Yani bir amel etmeye, etmemek için özel bir özrü var bunların. Tamam? O yüzden diyor ki nedeni de onları amelden alıkoyan bir özürlerinin bulunması ya da muhkem naslara ve selefin bu konudaki icmasına uygun düşen başka bir husustur diyor. Burayı anladık mı? Buraya kadar. Evet, Şimdi dikkat et. Ancak bu fetva kurulu bu cümlelerini, bu ifadelerini kullandıktan sonra diyorlar ki şimdi biz diyorlar o insanların amel etmemesini özürlü olmalarına bağlıyoruz diyorlar. Ancak birisi şöyle bir itiraz ederse bize. Şimdi kendilerine işgal yönetiyorlar. Kendilerine bir problem yöneltiyorlar, yöneltiyorlar ve onun cevabını verecekler şimdi. Diyorlar ki bu lecine kurulu, kurulu diyor ki şayet madem onlar Namazı ve diğer amelleri terk etme hususunda mazur iseler cehenneme girmeleri nasıl açıklanabilir denecek olursa buna şöyle cevap verir. Yani madem ki siz diyorsunuz yahu bu cehenneme girip de hiç amel işlemeden çıkarılan bu insanlar özürlerinden dolayı bu amelleri mesela namazı vesaire kılmamışlardır denecek olursa. E, e, diyorsunuz siz bunu. Siz böyle diyorsunuz. Peki neden o zaman bunlar ateşe giriyor? Madem ki özürleri var. Nasıl ateşe girebilirler? Anladın mı işgali? Evet. İşgal noktasını anladın değil mi? Evet. Şimdi bakın. Önemli burası. Dikkat edin. Şimdi cevap veriyor Lejne daime. Bakın. Alimlerimiz cevap veriyor kardeşler buna ki bu zaten Şeyhül İslam'ın indinde de imanını anlatırken maruf olan cevaplardandır. Bakın kardeşler. Cevap olarak diyorlar ki çok basittir cevabı. Malum olduğu üzere hükümler, malum olduğu üzere hükümler ancak mükellefe ulaştıktan sonra sabit olur. Doğru mu? Evet. Hükümler mükellefe ulaştıktan sonra sabit olur. Bazen insana bu hükümlerden bir kısmı sabit olur, yani bir kısmı ulaşır, bir kısmı ise ulaşmaz. Doğru mu? Evet. Bu durumda o sadece kendisine ulaşanlarda yaptığı kusurdan dolayı sorunutulur. Doğru mu? Kendisine ulaşmayanlarda sorumlu tutulmaz. Bu durumda bu kişi sadece kendisine ulaşanlardır yaptığı kusurdan dolayı, kendisine ulaşan şeylerde yaptığı kusurlardan dolayı sorumlu tutulur. Buna göre bu kimsenin de hükmü kendisine ulaşmış olan adam ee, pardon buna göre bu kimselerin de hükmü kendisine ulaşmış olan adam öldürme, zina, ve benzeri bir takım günahları işlemiş olmaları muhtemeldir. Doğru mu? Kendisine ulaşmış şeyler içerisinde. Dolayısıyla da onlar bu günahlarından dolayı cezalandırılmışlardır. Bu kadar basit. Yani bilmedikleri için terk ettikleri amellerden dolayı mazur görülmüşlerdir. Anladık mı? O yüzden bakın diyor ki hızlıca şayet madem onlar namazı ve diğer amelleri terk etme hususunda mazur iseler cehenneme girmeleri nasıl açıklanabilir denecek olursa buna şöyle cevap veririz diyorlar. Malum olduğu üzere hükümler ancak mükelleflere ulaştıktan sonra sabit olur. Bazen insana bu hükümlerden bir kısmı ulaşır bir kısmı ise ulaşmaz. Bu durumda o sadece kendisine ulaşılanlarda yaptığı kusurdan, dola, kusurdan sorumlu tutulur. Bu durumda o sadece kendisine ulaşanlarda yaptığı kusurdan sorumlulsuz Buna göre bu kimselerin de hüküm kendilerine ulaşmış olan adam öldürme, zina ve benzeri bir takım günahları işlemiş olmaları muhtemeldir. Dolayısıyla da onlar bu günahlardan dolayı cezalandırılmışlardır. Bilmedikleri için terk ettikleri amellerden dolayı da mazur görülmüşlerdir. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimeoğlu şöyle demiştir. Teklif ancak tebliğden sonra sabit olur. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Teklif ancak tebliğden sonra sabit olur. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Başka ayet. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Diğer bir, diğer bir ayet, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı sunacakları bir bahaneleri olmasın. Evet, bakın Şeyhul İslam diyor ki damen bunun benzeri ayetler Kur'an'da birkaç yerde geçmektedir. Bu ayetlerde allah Teala Resul'ün getirdikleri kendisine ulaşmadıkça, hiçbir kimseyi cezalandırmayacağını açıklamıştır. Buna göre bir kimse Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilip buna iman etse, ancak onun getirdiği şeylerin pek çoğunu bilmezse, allah Teala ona ulaşmayan şeylerden dolayı onu azap, ona azap etmez. Zira Allah-u Teala bir kimseye ona ulaşmadığı için imanı terk etmesinden dolayı bile azap etmiyorsa,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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den müstefiz yani yaygın olarak nakledilen sünnet de budur diyor Rahimullah Mecmu'l Fetava. Evet. Bazı davetçiler, kardeşler, bazı davetçi alimler de Allah onlara rahmet etsin. Bakın şöyle demişlerdir. Allah'ın cehennemden hiçbir hayır işlememiş. Aksine kalplerindeki çok az imanın ve dillerindeki şahadet ikrarının amelin yerine yeterli geldiği bazı kimseleri çıkarmasına gelince bu onların Allah'ın fars kıldığı İslam rükünlerini eda etme imkanı bulunmamalarından dolayı olabilir. Bakın bir daha zikrediyorum. Allah'ın cehennemden hiçbir hayır işlememiş. Aksine kalplerindeki çok az imanın ve dillerindeki şahadet ikrâsının, ikrarının, amelin yerine yeterli geldiği bazı kimseleri çıkarmasına gelince bu, onların Allah'ın fars kıldığı İslam rükünlerini eda etme imkanı bulamamalarından dolayı olabilir. Böylelerine sadece kalplerinde azıcık bir iman ve dillerinde de şahadet olduğu halde ölüm yetişmiştir. Ancak onlar fasıklığı gerektiren bazı işleri hükmünü bildikleri halde yapmışlar ve onlardan dolayı da cehenneme girmeye müstahak olmuşlardır. Bakın bu son cümlesi de güzel, hoş. Böylelerine sadece kalplerinde azıcık bir iman ve dillerinde de şehadet olduğu halde ölüm onlara ulaşmış. Ölüm onlara yetişmiştir. Ancak onlar fasıklığı gerektiren bazı işleri, hükmünü bildikleri halde yapmışlar ve onlardan dolayı da cehenneme girmeye müstahak olmuşlardır. Sonra devamen, iman insanların içinde bulunduğu durumlara göre farklılık gösterir. Bazılarının imanı, hiçbir şeyin sarsmayacağı köklü dağlar gibidir. Bu iman, sınırsız bir şekilde artabilir. Bazılarının da imanı eksilir, Öyle olur ki sonunda zerre ağırlığı kadar kalır. İlkinin sebebi itaat, ilim ve Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmektir. İkincisinin sebebi ise günahlar, cehalet, gaflet ve unutmadır. İlkinin sebebi itaat, ilim yani ilkinin sebebinden kasıt imanın artması. İlkinin sebebi itaat, ilim ve Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmektir. İkincisinin sebebi ise cehalet, gaflet ve unutmadır. Bu ikinci sebep cehennemde ebediyen kalmayı gerektirmez. Zira böyle birinin imanı vardır ve İslam rükünlerinden gücü yettiği kadarını eda etmektedir. Ancak cehaleti veya gafleti ya da unutması veyahut da günahları sebebiyle imanı zayıflamıştır. İmanın zayıflaması namazı ve gücü yettiği diğer İslam rükünlerini eda etmemesini gerektirmez. İmanının zayıflaması, namazı ve gücü yettiği diğer İslam rükünlerini eda etmemesini gerektirmez. Aksine imanı zayıf olduğu halde onları eda edebilir ve sonunda imanı zerre ağırlığına inebilir. Böyle birinin amel etmediğinin söylenmesi, yaptıklarının cahil ameli olması nedeniyledir. Bu sebepledir ki içlerinde İmam Malik'in de bulunduğu pek çok alim, Namazın ayrıntılarını bilmeyen, rükünlerini, farzlarını ve sünnetlerini ayırt edemeyen kimsenin namazının geçerli olmadığını söylemişlerdir. Namaz dışındaki ibadetler de böyledir. İşte sanki böyle birisi bu durumda hiç amel etmemiş gibidir. Et tedvin an hallak sayfa 105 kardeşler. Evet. Yedinci cevabımız da bu şekilde inşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Vallahu Aleyhi ve sallallahu Muhammed.